Alimetli dostlar, selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyoruz. Dini Öyküler kanalımızda sizler için en güzel hikayelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. İrem Şehri ve Ağd Kavmi Tufan son bulup, Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemiden çıktıktan sonra Tufandan kurtulan müminler evlenmeye başladı. Çoluk çocuk sahibi oldular. İnsanlar çoğaldı. Yeryüzünü tekrar donattılar, süslediler. Yaşanacak hale getirdiler. Bitkiler bitti, hayvanlar kuşlar üredi. Dünya tufandan önceki halini aldı. İnsanlar çoğaldıkça yeryüzüne yayıldılar. Kabilelere ayrıldılar. Her kabile bir bölgede yurt tuttu. Sahip oldukları toprakları ektiler, biçtiler. Bu kabileler arasında At Kabilesi adında bir kabile vardı ki, Yemen ülkesinin güneyinde, sahile yakın, etrafı kum tepeleriyle çevrilenmiş bir ovada yerleşmişlerdi. Toprağından sular aktığı, pınarlar fışkırdığı gibi denize yakın olduğu için bu ovaya pek çok yağmur yağardı. Bu kadar güzel bir iklimi olduğu için genişçe ovasında türlü türlü bitkiler yetişir, ekilmiş güzel tarlaları ve binbir çiçekle süslü bahçeleri dillere destan olurdu. Kuşlar, hayvanlar çoğalmıştı. Dünyanın o bölgesi adeta cennetten bir parça olmuştu. O bölgede yaşayanlar dünyanın en güzel şehirlerinden birini burada kurmuşlar Kocaman kocaman sütunlar üzerine yapılmış evler, geniş geniş caddeler, çiçeklerle süslenmiş parklar, gezilecek, eğlenecek yerler yapmışlardı. Adına da hiçbir memlekette benzeri olmayan yüksek binalara sahip İrem şehri demişlerdi. Orada yaşayanlar güçlü, kuvvetli, sağlam yapılı, tuttuğunu koparan cinsten yiğit insanlardı. Surlar, kaleler inşa ettiler. Taş yontmak, heykel, silah ve benzeri şeyler yapmak için atölyeler kurdular. Kuvvetlerine güvenerek kötülük yapmaya, zayıf ve kimsesiz fakirleri ezmeye başladılar. Kendilerine o kadar güveniyorlardı ki kimsenin onlara bir zarar veremeyeceğini düşünüyorlardı. Memleketlerini çevreleyen ovalarda insanlara yol göstermek için işaretler koymuşlardı. Ama bu işaretler doğru yolu değil yanlış yolu gösterirdi. Birisi yanlışlıkla bu işaretleri takip edip hiç bilmediği bir bölgeye gelince onunla dalga geçer gülüp eğlenirlerdi. Bazı insanların da bu tuzaklara düşerek çölde kaybolup gitmesinden büyük bir zevk alırlardı. Yine insanları dövmek, kimsesizlerin ve zayıfların mallarını, mülklerini yağmalamak için şehir dışına çıkar, karşılarına çıkan herkese saldırır, akla gelmeyecek kötülükler yaparlardı. Kimseye acımazlardı. Adeta kötülük yapmaktan, insanlara eziyet etmekten zevk almaya başlamışlardı. Bir süre sonra taşları yontarak onlardan tapmak üzere putlar yaptılar kendilerinden önce geçen ve Nuh peygambere inanmayıp da tufanda boğulan inkarcılar gibi onlar da putlara tapmaya başladılar. Allah onlara putlara tapmaktan, kötülük yapmaktan vazgeçmeleri, insanlara merhametli olup onlara eziyet etmemeleri, insanları şaşırtmak için yollara sahte levhalar koymamaları için bir peygamber gönderdi. Bu peygamber onlara insan olmayı öğretiyordu insanları küçük görmemeyi, onların eksiklikleriyle dalga geçmemeyi öğütlüyor ve hırsızlıktan, yol kesip insanları öldürmekten vazgeçmelerini istiyordu. Onlara her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Allah'ı hatırlatıyordu. Allahu Teala bu vazife için o toplulukta yetişmiş olan Hazreti Hud'u peygamber olarak seçmişti. Hazreti Hud, Kavmine dedi ki, ey kavmim, ben size Allah tarafından peygamber gönderildim. Allah'tan korkun ve ona ibadet edin. Bana inanın. Ben sizden ne bir ücret ne de bir ödül isterim. Benim yaptığım işin karşılığını yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah verecektir. Ben de ödülümü ondan beklerim. Kavmi ona ''Bizden ne istiyorsun ey Hud?'' dediler. ''Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bu kötülükleri yaparken hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?'' dedi. Kavmi, ''Atalarımızın ibadet ettikleri Tanrıları bırakalım da senin iddia ettiğin tek bir Allah'a mı ibadet edelim?'' diye sordular. Hazreti Hud, ''Ey kavmim'' dedi. Hiç şüphe yoktur ki sizi yaratan Allah'tır. Nuh'un kavmini cezalandırdıktan sonra size bu toprakları O verdi. Sizi güçlü, kuvvetli olarak yarattı. Size davarlar, bahçeler, çocuklar, pınarlar ve daha pek çok nimetler verdi. Ey Hud dediler. Sen bizden biri değil misin? Neden Allah seni hissetsin de bize peygamber göndersin? Hz. Hud onlara ''Bunda şaşılacak ne var? Sizin yaptığınız türlü türlü kötülükten vazgeçirmek için Allah beni size gönderdi. Ben sizin aranızda bu kadar zaman yaşadım. Beni tanımıyor musunuz? Sizin yaptığınız kötülüklerden hep uzak durmuştum. Allah dilediğini peygamber olarak seçer. Allah'ın size sizden birini göndermesine neden bu kadar hayret ediyorsunuz?'' dedi. Kavmi içinde Allah'ı inkar edenlerden bir grup, ''Ey Hud, biz seni atalarımızın dininden ve doğru yoldan sapıtmış görüyoruz. Sen kesinlikle yalan söyleyip duruyorsun.'' dediler. Hz. Hud, ''Ey kavmim'' dedi. ''Bende bir sapıklık yoktur. Ben size alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size doğru öğütler veriyorum. Rabbimin emirlerini bildiriyorum.'' Ey Hud dediler, bize bir delil getirmedin. Biz senin bir sözünle tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanmıyoruz. Herhalde tanrılarımız sana zarar verdi. Sen de bu yüzden onlara kızıyorsun. Onlara ibadet etmemizden dolayı öfkeleniyorsun. İstiyorsun ki tanrılarımızı bırakalım da senin tanrına ibadet edelim. Hazreti Hud dedi ki, Allah şahidimdir ki ben sözümde doğruyum. Bana sizin tanrılarınızın ne zararı ve ne de faydası olabilir. Ben onlardan daima uzak kalacağım. Çünkü onlar gerçekten bir tanrı değil. Sadece birer taş parçası. Ben yalnız sizin iyiliğinizi istiyorum. Bu yanlış yolda devam ederseniz sonunuz büyük bir felaket olur. İnsanlara kötülük yapa yapa aslında kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz. Gelin çok geç olmadan beni dinleyin. ''Ey Hud'' dediler, ''Sen bizi yok olup gitmekle mi korkutmaya çalışıyorsun? Bize kimin gücü yetebilir ki? Biz güçlü kuvvetli insanlarız. Bizim karşımızda kimse duramaz.'' Hz. Hud onlara, ''Ey kavmim, sizi yaratan Allah hiç şüphe etmeyin ki sizden çok daha güçlü ve kuvvetlidir. Sizin iddia ettiğiniz kuvveti de size O vermiştir. O sizden bu kuvveti geri almaya ve başınıza binbir türlü belalar yağdırmaya kadirdir, dedi. Ey Hud, haydi git de Rabbine söyle, bizi korkuttuğu o azabı göndersin. Bizi nasıl yok edecekmiş bir görelim. Git be adam, git, biz senin bu boş sözlerine inanmıyoruz. Boşuna yorma kendini. Eğer bir mucizen varsa bize onu göster. Haydi, işte seni bekliyoruz, dediler. Hazreti Hud, Kesin olarak anladı ki kafirler asla iman etmeyecekler. Çünkü kalpleri kapkara kararmıştı. İçinde bulundukları nimete şükretmek şöyle dursun, aksine o nimet onlara Allah'ı unutturmuştu. Allah'tan daha kuvvetli olduklarını ve Allah'ın kendilerine gücünün yetmeyeceğini düşünmeye başlamışlardı. Hz. Hud milletinin yanlış yolda ısrar ettiğini, ...ve bir türlü gerçeği görmeye yanaşmadığını anlayınca... ...kendisine yardım etmesi için Allah'a dua etti. Bunun üzerine Allah, Hud kavmine uzun bir süre yağmur göndermedi. Yağmur yağmadı. Bitkiler kurudu. Daha dalındayken bütün meyve ve sebzeler yok olup gitti. Sığırlar, davarlar, yiyecek ot bulamadı. Zayıfladılar. Bir deri bir kemik kaldılar. Halk telaş içinde kalmıştı. Sabırsızlıkla yağmur bekliyorlardı. Kuyulardaki, pınarlardaki azalmakta olan sular ancak içmeye yetiyordu. Toprağı, tarlaları, otlakları, bahçe ve ağaçları sulamak için fazla bir su kalmamıştı. Tanrılarına koştular, yalvardılar, dua ettiler. Bu kuraklıktan kurtarmasını, yağmur göndermesini istediler. Fakat yağmur bir türlü yağmıyordu. Hazreti Hud onlara Ey kavmim gelin söz dinleyin ve Allah'a iman edin. İşte o zaman Allah size yağmur gönderir. İçinde bulunduğunuz bu sıkıntıdan sizi kurtarır diye öğüt verdi. Ancak kavmi inkarcılıkta ısrarlıydı. Biz tanrılarımıza dua ettik. Yakında bize yağmur gönderecekler. Sen bizden uzak dur. ''Çünkü sen uğursuz birisin. Sen çıkmadan önce bolluk bereket içindeydik. Başımıza bu felaket senin yüzünden geldi. Senin iddia ettiğin Tanrı eğer gerçekten varsa istediğini yapsın da görelim.'' dediler. Bir gün gökyüzünde kendilerine doğru simsiyah büyük bir bulutun gelmekte olduğunu gördüler. Nasıl sevindiler? Sevinçlerinden çığlıklar kopardılar. İşte diyorlardı. Yağmur bulutu simsiyah görmüyor musunuz? Dualarımızı tanrılarımız kabul etti. Bu büyük bulutu gönderdi. Ovaları suyla dolduracak. Tarlalarımız, otlaklarımız suya kanacak. Yaşasın, yaşasın ne mutlu bizlere diye haykırıyorlardı. Bir kısım insanlar yeri sulayacak, bitkileri bitirecek o yağmuru beklemeye. Toprağı sürmeye, tohum ekmeye başladı. Başka bir topluluksa Hud peygambere hani senin tanrın nerede diyordu. Allah'a iman edin de Rabbim size yağmur göndersin diyordun. Bak bizim tanrılarımız bize yağmur gönderdi. Allah'a gerek kalmadı. Senin tanrın bir şey yapamadı. Üçüncü bir topluluk da putların karşısına geçmiş seviniyor, oynuyor, şarkılar söylüyor ve çılgınca eğleniyordu. Onlar bu sevinç içinde devam ederken şiddetli bir fırtına esmeye başladı. Öyle korkunç bir fırtına ki ağaçları kökünden söküyor, duvarları yıkıyor, kapkacakları birbirine katıyor, kumları, çakılları havaya uçuruyordu. Havadaki her şey kafirlerin yüzüne çarpıyor, gözlerini kör ediyordu. Öylesine soğuk esiyordu ki derileri kurutuyor, Elleri, ayakları, kulakları, burunları donduruyordu. İnkârcılar çığlıklar kopardılar. Acı acı bağırdılar. Yüzüstü yere kapandılar. Fakat fırtına merhamet etmedi. Yedi gece, sekiz gündüz bütün şiddetiyle devam etti. Her şey yok olup gitmişti. İnsanlar, hayvanlar öldüler. Meyveler ve bütün bitkiler helak oldu. O bakımlı topraklar, o güzelim evler... Harap olup gitti. Parça parça dağılmış ağaç dallarından, darmadağınık olmuş kafir cesetlerinden başka ortada bir şey kalmamıştı. Yalnız Hud peygamber ve ona iman eden az sayıdaki kimse hayatta kaldı. Allah onlara bu felaketler başlamadan o şehri terk etmelerini emretmişti. Onlar da güven içinde oradan ayrılmışlardı. Her şey bitmişti. Yalnız... Kayalar oyularak yapılan evler, Ad kavminin hiçbir memlekette benzeri olmayan o büyük sütunlarla yükselmiş İrem şehrini kuranların, o gürbüz insanların orada yaşadıklarını gösterir bir işaret olarak dikili kalmışlardı. Sanki o halleriyle, vaktiyle burada da bir millet yaşıyordu. Azgın bir fırtınayla helak olup gittiler. Her şeyi kökünden kurutan o fırtınayı Allah yedi gece sekiz gündüz kesintisiz olarak onların üzerine gönderdi. O kavmin orada nasıl yuvarlanıp kaldıklarını görmüş olsaydın sanki onlar içleri bomboş kalmış hurma kütükleri gibiydiler. Şimdi onlardan geriye kalmış bir eser görebiliyor musun diyorlardı.''